Bazı yerler var ki sen rahatsın. Orada fitneyi kurcalamazsan, fitneye gitmezsen, peşinden dolaşmazsan bunu görmezsin yani. Bir sene geçersen orada ne yapmasın, bir kadının kolunu görmezsin, saçını görmezsin. Mesela. İşte Mekke mesela, Medine'ye gittiğimiz zaman işte Şam da öyle. Şu an Allah muhafaza eylesin. Oradaki Müslüman kardeşlerimize de yardımcı olsun. Ama her geçen gün tabii mesela ben 98'de Şam'daydım. 2009'da gittim oraya. Değişmiş. Açıklık artmış. Kadınlar sokaklarda erkeklerle çok rahat konuşur hale gelmişler. Tabi oranın mesela köylerine gittiğimizde köylerde daha da çok dindarlığı görmüştük. Yani dediğimiz gibi asıl olan, İmam-ı olan da burada zikretti. İnsanlarla ihtilat içinde bulunmak, bir arada yaşamak.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 ve insanın diyor, kendisine gelen eziyete sabretmesi ve insanlara eziyet vermemek için çalışması, gayret etmesinin çok faziletli olduğu babı diyor burada bakın. Bu babtan hemen sonra bunu zikrediyor. Ya, bu da faziletli bir şey ama hangi takdirde az önceki baptan zikretmiş olduğu kayıtlar yoksa? Ne o? Dinin adına korkmayacaksın, fitne olmayacak. Harama düşmekten korkmayacaksın. Şu bu had, şüpheli şeyleri sana hücum etmesinden korkmayacaksın. Bunlar varsa bu korkulardan eminsen yaşa. Ama bu korkular varsa eftar olan, fazlalık olan nedir? Budur. Diyor ki İmam-ı Neve rahimahullah. İ Okuyabiliriz demek oradan İmam-ı sözünü. <gülüyor> 70. Bab. Emrimil maruf o, Tamam başlığı okuduk. Başlığın altındaki yeri oku. Bil ki anlattığım şekilde halka karışmak en iyisidir. Resulullah evet. Allah anlattığım o... şekilde deminden söylediğimiz. Yani insanlarınla cum birlikte cuma namazı kılmak, düğün derneklerine katılmak, davetlerine katılmak, e, ilim meclisine katılmak, hasta ziyaretinde bulunmak. Yani toplumda, şehirlerde yaşamak manasında bugün tabirle. Eğer bu şey varsa onlara emrimil maruf yapacaksan eee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 Tâbi'in ve onlardan sonrakilerin çoğunun mezhebi de böyledir. Hı hı. İmam Şafii, Ahmed bin Hanlar ve fakihlerin çoğunluğu da böyle demişlerdir. Hı hı. Allah hepsinden razı olsun. Allah Teala hayırda yardımlaşır. Maide 2 buyurmuştur. Zümmet'in bu manada ayetler çok da bellidir. Evet. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Aşhedan la ilahe illa'a ente astagfirullah tûbüleyk.